فارتقي في الخير وارقاق افقا إن وتبغي أنت عنوان لأمجاد الحمد لله وحده والسلام على من لا نبي بعده من يريد الله hayran yufke fi'd din buyuruyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Biz el cami dersinde sizlerle e, bu bölümü işlemiştik. Ancak yeni gelen kardeşlerimiz vesilesiyle sebebiyle bir kere daha işleyeceğiz biz bu bölümü. Sizin içinde tekrar olur. Fark etmez. Ben şunu söyleyeyim. Bir dersi defalarca mı defalarca tekrar edin. Defalarca mı defalarca ne yapın tekrar edin. Bizde şöyle bir yanlış anlayış vardır. Bir dersi bir kere dinlemekle veya bir kitabı bir kere okumakla kişi ondan gerekli olan ilmi aldığını zanneder. Öyle değildir. İşte şu an Bukhari okuyorsunuz. Okudunuz mu dün Bukhari? Nereye geldiniz sayfa? 398'e falan geldiniz. Daha defalarca okuyacaksınız. Ne yapacaksınız? Defalarca okuyacaksınız. En basit, en küçük kitabı bile birden fazla okumanın ciddi anlamda faydası vardır. Burada dinlediğiniz dersi birkaç kere mutlaka dinleyin. Ben kendi anlattığım dersi dahi kendimden dinlerken öğreniyorum. Sonuçta şer'i ilimler matematik ilmi gibi değildir. Matematik ilminde çarpım tablosunu bir kere öğrendiğiniz zaman bir kere tekrar etmenize veya dinlemenize veya okumanıza gerek yok. İki kere 2 dörttür. Ama Allah, Allah kuluna yeterli değil midir? Bu ayeti bin ayrı işte, bin kere dinle her seferinde yeni bir şey öğrenirsin. Her seferinde mutlaka yeni. Hatta aynı hocadan yüz kere dinle her seferinde mutlaka yeni bir şey öğrenirsin. Bir ders bir kere dinlenecek ve anlaşacak diye bir böyle bir şey yoktur. Kendiniz bir ayetin tefsirini yapın. Yazın onu okurken yeni şeyler öğreneceksinizdir. Mutlaka yeni bir şeyler öğreneceksinizdir. Bundan dolayı derslerin zaman zaman tekrar etmesi hiçbir zaman vakit kaybı değildir hiçbir zaman bir eksiklik değildir. Her zaman bizim için nedir? Her zaman için bizim için kazandırıcı bir şeydir. Biz ilmin ve ilmehlinin faziletini görüyorduk. Kur'an'dan deliller getirdik. 11 tane mi delil getirdik? 11 tane. 11 mi 13 mi? 11 tane ayet getirdik. İlmin ve ilmehlinin faziletiyle ilgili. Arkasından sünnetten deliller getirdik. Ancak sünnetten delil getirirken bir hadis okuduk dedik ki, iki şey vardır dedik. Orası önemliydi. Bir bir hadisin konuyla alakasını kurmak. iki o hadisten başka başka fıkhi hükümler çıkarmak veya menhece dair hükümler çıkarmak veya ameli ahkeme dair hüküm çıkarmak veya edebe dair hüküm çıkarmak. Mesela iman ile İslam bir nedir? İman Allah'a, meleklerine inanmaktır. Bunun deli nedir? Cibril hadisidir. Sen bir kitap yazıyorsun, imanın tarifi diyorsun. İman Allah'a, meleklerine, peygamberlere inanmaktır. Bunun delili Cibril hadisidir diyorsun. Doğru mu? Doğru. Ama Cibril hadisinden hoca ile talebenin ilişkisini de görebilirsin. Talebe hocanın karşısında diz çöker, sizin gibi oturmaz, ellerini dizin üzerine koyar, fe esnete rukvetehi aynen böyle oturur. Oradan bu adabı talebenin hoca karşısındaki adabını da çıkartırsın. Veya başka başka başka ne yaparsın? Adaplarda ne yapabilirsin? Çıkartabilirsin oradan o o hadisten. Anlaşıldı mı? Ha, biz sünnetle ilgili dersi, sünnetin ilmin fazi, faziletine dair sünnetten deliller dersinde ilk hangi hadisi okuduk? Sünnet. İlk okuduğumuz hadis hangisiydi? Men amile amelen leysa aleyhi emruna kim bizim yapmadığımız bir işi yaparsa o merduttur gayrı makbulin makbul değildir bu hadisin ilmin faziletine delalete açık sen cennete gidebilmek için Allah'a ibadet etmek lazım değil mi namaz kılacaksın oruç tutacaksın namazın ve orucunun kabul olabilmesi için ise sünnete uyman lazım sünnete uyabilmek için ise ilim tahsil edecek etmek lazım o zaman lazımın lazımı ne demek İlim tahsil etmek seni cennete götüren bir yoldur Hadisin delaleti neydi çok açıktı Ama biz bu hadisle ilgili başka başka noktalarda değindik Özellikle menheç esasına değindik Biraz önce de Kur'an'da söyledim Neye çok önem veriyoruz biz menhece çok önem veriyoruz İslam'ın hareket metoduna çok önem veriyoruz Bu hadise dayanarak biz ne dedik aynı zamanda şunu da söyledik Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine dayanmayan bir davet metodu boştur, makbul değildir. Allah subhanehu aleyhi kuluna kafi gelecektir ve düşmanlardan kulu koruyacaktır davet esnasında değil mi? Ama ne zaman sen sünnete uyarsan sünnet üzere bir çalışma yaparsan Allah subhanehu aleyhi ne yapacaktır? Düşmanlarına karşı koruyacaktır. Ama sen bidat üzere bir çalışma yaparsan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in e, yapmadığı bir iş yaparsan o senden makbul olmayacak, merduttur, reddedilmiştir. Gayr-ı makbulin. gayr makbulin demesi çok önemli. Dünyada da bunun faziletini elde edemeyeceksin. Dünyadaki getirisini elde edemeyeceksin. Mesela innas salate tenha ani'l Namaz kötülüklerde ve fuhuştan alaka mı? Sünnet üzere namaz kılmazsan kötülüklerden ve fuhuştan la koymaz. Zikir kalbini e, güçlendirir, pekiştirir ve sebat sağlar mı? Evet. Kalbi korur mu korur. Zikir üzere olmayan bir Sünnet üzere olmayan bir zikir kalbine yapmaz, korumaz. İşte Sünnet üzere olmayan bir davette kolu tabutlardan korumaz. Allah subhanehu ve teala ne diyor Resulüne? Rabbin sana yeter diyor değil mi? Allah sana yeter. Sen sünnet üzere hareket edersen Allah sana yetecektir. Sen sünnet üzere hareket etmezsen Allah'ın sen üzerinde bir kifayeti olmayacaktır. O halde biz bir önceki derste bunu söyledik şimdi de tekrar ediyoruz. Defalarca da tekrar edeceğiz. Ta ki içinde yaşadığımız toplumda tevhid ehli olduğunu iddia eden Müslümanlar sünnet üzere bir davet ortaya koyuncaya kadar biz buna da devam edeceğiz. Neyi söyleyeceğiz devamlı? Diyeceğiz ki eğer tağutlardan korunmak istiyorsanız, yaptığınız çalışmalarda süreklilik istiyorsanız, yaptığınız çalışmaları tağutların dağıtmasını, yok etmesini istemiyorsanız, ortaya koymuş olduğunuz bir davetin Türkiye'de dünyada seneler boyunca dalga dalga yayılmasını istiyorsanız, bu gizlenmekle, saklanmakla, sünnete uygun olmayan gizlilik anlayışıyla, sünnete uygun olmayan tedbir anlayışıyla, Takiya adı altında şirke, küfre, fıska ve fucura boyun eğmekle olmaz. Bu ancak neyle olur? Bu ancak sünnete uymakla olur. Biz bunları söyledik. Bu söylediklerimizin mevdu'lu istişat diyoruz. Konumuzla alakası yoktu. Ama o hadis zikretmişken bunların üzerinde de ne yapalım? Duralım dedik. Şimdi yine bir hadis var. Onun üzerinde de duracağız. Biraz fazla. Daha sonra iki hadis okuyacağız. O hikaye üzerinde bu şekilde uzun uzun durmayacağız. Sadece ilmin faziletiyle ile ilgili alakasını kuracağız. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Men yuridillahu bihi hayran yufaqkihu fid din. Allah kimin hayrını dilerse onu dinde fakih kılar. Allah kimin hayrını dilerse onu dinde lafih kılar. Konumuz bitti. Aslında delilin konumuzla alakası bitti. Allah yani eğer bir kişi ilim ise Allah onun hakkında hayır dilemişti Demek ki ilim hayırlı olandır. Eğer ilim hayırlı olmasaydı Allah subhane ve teala hayır dilediği kişiye ödül olarak ilim verir miydi? Diyorum ki işte yarına kadar şu ezberi yapana şöyle şöyle bir şey vereceğim. Benim size vereceğim hayırlı bir şey değil midir? Hayırlı bir şeydir. Sizden istediğim hayırlı bir şey olmasa karşılığında hayırlı bir şey ben verir miyim? Elbette vermem. Allah subhane ve teala güzel, mükemmel, değerli bir şey olmasa bunun karşılığında senin hayrın diler mi? Dilemez. E demek ki ilim tahsil etmek nedir? Değerlidir, önemlidir, faziletlidir. Bunu söylemekle neyimiz bitti aslında? Konunun e, mevdu'lu istişat dediğimiz hadisin konuyla alakası bitti. Şimdi bundan sonra hadisle ilgili ne yapacağız? Farklı şeyler çıkartacağız. Farklı şeyler söyleyeceğiz. bir, Men yuridillahu bihi hayran ki Allah kimin dilerse o dinde fakih olur. Hadis böyle mi? O dinde fakih olur. Oha hadis böyle değil. Allah kimin dilerse o kişi dinde fakih olur. Hadis böyle değil. Allah onu fakih yapar. Allah onu. Biz buradan ne sonuç çıkarttık? İlim verdi. İlim vehbidir. İlim nedir? Vehbidir. Vehbi ne demekti? Allah'tan gelir. Allah sana ilim verirse sen alim olursun. Allah senin hayır dilerse sen tefakkuh ehli, fıkıh ehli hayrı ve şerri bilen, okuduğunu anlayan ne olursun? Bir alim olursun. Ama Allah senin hayrın dilemezse sen sabaha kadar çalışsan da hiçbir şey olmaz. Peki sadece vehbimdir değildir. Men جاهده fina le ديينهم subulana. Kim bizim yolumuzda gayret ederse kesip çalışacaksın. Allah dilerse sen hidayete edeceksin. O halde birinci şart ilmin birinci şart nedir? Çalışmaktır. Geceye gündüz çalışacaksınız. Allah da sizin hakkınızda hayır dilerse siz Allah'ın izniyle önümüzdeki yıllarda, önümüzdeki dönemlerde büyük alimler olacaksınız. Allah teala hepimiz hakkında hayır dilesin. Bizi dinde tefakkuz sahibi kimselerden kalsın. Evet. kulun diyor dinde fakih olması başkalarını da hakka irşad etmesini beraberinde getirecektir. Daha önce işlemiştik Alimlerin kabilleri konusunda da sizinle bunu işledik. Dedik ki nafile ibadette niçin üstündür ilim tahsili? Adam sabah kadar namaz kılıyor. Ben de ilim tahsil ediyorum. E, o adam sabah kadar namaz kılıyor, kulluk yapıyor ben yapamıyorum. Nasıl olacak bu? Şimdi o namaz kıldı ya. O gece namaz kıldı. O kıldığı namaz orada kaldı. Onun ejdini aldı. O iş bitti. Sen sabah kadar ilim tahsil ettin. Tuttun bir kitap yazdın. Biraz önce okuduğumuz kitap. O kitap seneler boyunca okundu. Aradan işte 700-800 sene geçti. Türkiye'de, Konya'da 8-9 talep oturdu. O kitap seni okudu. Bak biraz önce biz bu kitabın dersini yaparken kime ecir gitti? İbn-i defteri defteri yazıldı. Ondan öğreniyoruz. Şimdi şükrü ondan öğrendik değil mi? Siz buradan gideceksiniz. Allah'a şükredeceksiniz. Ecir İbn-i gidecek. Sizden eksilmemek kaydıyla. Alimin ve ilmin bu kadar da fazileti vardı işte. Düşünsene. Yani bir şey ortaya koyuyorsun. Onunla amel eden, onu anlatan, onu itrak eden. Bin yıl geçse de işte Ahmet bin Hanbel'in müsnedini okuyoruz. Bir düşünün Ahmet bin Hanbel'in defterine giren ecirleri bir düşünün. İmam Bukhari'nin defterine giren ecirleri bir düşünün. Sadece ona has melekler her Bukhari okuduğunuzda işte siz her akşam Bukhari okuyorsunuz. Bir düşünün kardeşler. Tamam mı? Namaz kıldın, malın var bütün malını infak ettin. Bitti değil mi? Bitti. Tamam mı? Ecir orada kapandı. İşte oruç tuttun. Sabah başladığında akşama kadar oruç tuttun. Tamam O ecri bitti. Ama ilim tahsil ettim Bir hadisin şerhini yazdım İnsanlar bundan faydalandı. Onlar faydalandıkça ecir hep ne gelecek? Sana ecir gelecektir. Bu ilmin çok büyük fazilettir. Sadece bu fazilet dahi ne yapmak lazım? Sadece bu fazilet sebebiyle yani ilme sıkı sarılmak lazım. Evet. Kul dinde fakir olması sebebiyle başkalarını da hakka irşad etmesini beraberine getirecektir. Böylece kul irşadı sebebiyle ecir olacaktır kul irşadı sebebiyle olacaktır. işte tüm bunlar ilmin faziletini ve alimlerin ilmiyle amel eden alimlerin faziletini ortaya koyular hadis mefhum olarak mefhum ne demekti ne demek mefhum ha, bir ifadenin tersine ne denir mefhumu muhalefe denir Kısaca mefhum olarak yani genelde kullanım böyledir. Mefhum demek onun tam tersidir. Mesela Allah kimin hayrını dilerse onu dinde fakih kılar. Tersinden gel eğer dinde fakih değilse Allah onun hakkında hayır dilememiştir. Buna mefhum muhalefe denir. Kimine göre delildir, kimine göre delil değildir. Tamam mı? Burasını usul fıkıh terslerinde uzun uzun göreceğiz ama İbni Hacer diyor ki dinin emirlerini bilmeyen kimsenin ne fakih ne de fıkıh talebesi olması söz konusu değildir bundan dolayı böyle bir kimse kendisi için hayır murat edilmeyen kimsedir yine bu hadis alimlerin diğer insanlara fa ve aynı şekilde fakihlerin de diğerlerine üstünlüğünü ortaya koyar doğru burada iki şey söyleyeceğiz bir Allah daha önceki derslerde gördük bir umumi velayet vardır bir de hususi velayet vardır. Allah bütün müminlerin dostudur müminler mümin olmaları itibariyle. Her müminin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in de dostudur. En günahkar, en facir müminin de nesidir? Delil. Allah'a iman eden dosttur bak. Bütün iman eddiler. Bir de özel dostluk vardır. Bunları gördük sizinle değil mi? Ahmet, özel dostluk neydi? Allah'ın bazı özel kullarına has dostluğudur. Bunun delili neydi? Allah, yok, o değil ale inne Allahi la ve la Allah'ın kulları var ya, özel kulları onlara korku yoktur. Onlar üzülmeyecektir. Bu da özel dostluktur. Allah idi kadadin konumuzla ilgili mümin olması hasebiyle her mümine hayır dilemiştir. Hayır dilemese iman vermez zaten. Her mümine ne ver dilemiştir? Hayır. Şimdi şunu diyebilir misiniz? Fakir olmayanların hepsi hayırsızdır. Şerlidir. Onlarda hayır yoktur. Onlarda şer vardır. Bunu diyemezsiniz. Burada men yuridillahu bihi hayran. Allah onun hakkında hayır dilediği kimse o özel hayra. Allah'ın özel lütfuna hayır olarak Allah'ın özel ikramına mazhar olan kişidir. Bütün Müslümanlar Allah'ın kendileri hakkında hayır dilediği Müslümanlardır. Ama fakih olanlar Allah'ın özel olarak hayır dilediği kimselerdir. Bu ne gibidir? işte? hoca haftalık size 10 lira maaş veriyor. Diyelim ki 10 lira harçlık veriyor. Vermiyor da size hoca veriyor diyelim. Herkese talebe olması itibariyle bir dedi ki her talebe haftalık 10 lira e, harçlık vereceğiz talebe olması itibariyle herkese 10 lira veriliyor. Tamam mı? Ha iyi talebeye, o hafta çok mükemmel işler çıkartan talebeye, müthiş ezber yapan, bir an önce işte e, Arapçayı öğrenmiş talebeye de 100 lira veriyor. Bu özel, bu özel vergidir. Özel verilen ikramdır. 10 lira ise geneldir. Allah her mümin hakkında hayır dilemiştir. Ama bu ...fakihler hakkında ise... ...özel olarak hayır dilemiştir. Bu bir iki i̇bn Hacer diyor ki... ...hadisçi mi daha faziletli... ...fakih mi daha faziletli... ...fakih daha faziletir. Çünkü... ...fıkıh verir diyor. Tabii ben... ...yani böyle değil de... E, ...bir ayeti anlamakta da tefakkuhtur. Bir hadisi anlamakta da tefakkuhtur. Fakih bir meseleyi anlamak da tefakkuhtur. Burada... ...fakihufiddin... ...onu dinde fıkıh sahibi kılar dedi fıkıh kelimesi ilk dönemde nüzul döneminde Kur'an ve sünnetin indiği dönemde keskin ve derin anlayış demektir. Tamam mı? Bakın. Şu kitabın ismine sadece bunu anladınız değil mi? Rahmet yağmurlar. Tamam mı? Bu anlayış fıkıh değildir. Fıkıh bunun daha ötesini anlamaktır. Diyor ki bu kavmen ne oluyor? La yafkahuna Okuyun ayeti Hiçbir sözü anlamaya Hiçbir sözü fıkhetmiyorlar. etmiyorlar Ne yapmıyorlar? Fıkhetmiyorlar. etmiyorlar Halbuki peygamberler onlara kendi dilleriyle gelmedi mi? Kendi dilleriyle geldi Onlar peygamberi anladılar mı? Anladılar Ama metni sadece anlamak Fıkh değildir Fıkh metnin arka planını anlamaktır Rahmet yağmurları sadece bu kadar fıkıh değildir İbn-i kitabın kitabının ismi rahmet yağmurlar yağmur isabet edecek ve bu yağmurdan rahmet çıkacak demek ki İbn-i dinde bize isabet edecek ve bunun sonucunda rahmet ortaya çıkacak esaslardan bahsedecekmiş şeklinde meselenin arka boyutunu anlamaya çalışmak nedir? tefakkuhtur burada kastedilen budur bir ayeti çok iyi anlamak ayetleri çok iyi anlamak hadisleri çok iyi anlamak nedir? tefakkuhtur devam ediyoruz devam ediyoruz ve inne vallahu ben ancak neyim taksim edeceğim veren Allah'tır. Veren Allah'tır. Ben ilmi sizin aranızda taksim ettim. Allah'ın kitabını size öğrettiğim Peygamberlerin kaç görevi vardır? Kaç? O ayeti Rabbena vebu'at fihim rasulen minhum yetlu Aleyhim ayetina. Yetlu aleyhim. Ay Ayatike. Tamam. Rabbena veb'az fihim Rasulem minhum yetlu aleyhim. Ayatike. Ve u'allimuhum il kitabe. Kitabı öğretsin. Ve uzakkihim bir de tezkiye etsin. Resullerin üç görevi vardır. Resul bu görevini taksim etmiştir. Hidayeti, ilmi, vahyi taksim etmiştir. Ve Allah yu'ti bunun hidayet veren, bununla ilim veren bununla tezkiye yapan ise nedir? Allah'tır. Burası da niye delalet ediyor? İlim yine nedir? Vehbidir. İlim yine vehbidir. Devam ediyoruz. Bununla ilgili bir başka ayet يُؤْتِ الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءَ وَمَا hikmete, الْحِكْمَةَ فَقَتْ اُوْتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَّكْرُ إِلَّا اُلْا الْبَامِ Kime hikmet verilmişse ona hayır verilmiştir. Kime hayır verilmişti? tefakkuh sahibine bak hikmetle tefakkuh burada nedir birbirinin eş manasındadır kime hikmet verilsin, verildiyse ona hayır verilmiştir hayır kime verilirdi tefakkuh sahibine yani fıkıh sahibine tefakkuh eline hayır verilirdi peki hikmet kime verilir yüktül hikmete meyyeşa o dilediğine verir herkese değil o dilediğine verir Evet bu hadis şuna da delalet ediyor. İlmiyle amel etmeyen kimsenin fıkıh sahibi olduğu söylenemez. Şimdi bir eşya üzerinde bir eşya üzerinde hem sevgi hem buğz olabilir mi? Özel manada genel manada olabilir. Özel manada olmaz. Allah yani biraz önceki örnekten vereyim. Herkese 10 lira veriyoruz. Bu genel, umumi. Tamam mı? Özel olarak çok ders çalıştığı için bir kişiye 100 lira verip tembel olduğu için ondan 100 lira almak diye bir durum söz konusu olabilir mi? İki zıt bir arada bulunmaz. Böyle bir durum söz konusu olmaz. Şimdi Allah kendisine ibadet etmeyen, onun verdiği ilimle amel etmeyen kişiye karşı nedir öfke verecektir. Nesri vardır, öfkesi vardır. İnallahi yuhibbullezine yuqatiluna fi yol. ma la tafalun maqtan en ma la tafalun. Allah'ın yapmadığınız şeyleri söylemeniz kızgınlık sebebidir. Şimdi adam ilim tahsil etti. Ama onunla amel etmiyor. Bu yaptığı Allah'ın kızgınlık sebebi midir? kızgınlık sebebidir. Allah subhane bu kimseye kaza, gazaplanmış mıdır? Gazaplanmıştır. Peki aynı zamanda bunun hayrını dilemesi mümkün mü? Mümkün değil. Hayrını dilemediğine göre bu kimseye tefakku ehli denir mi? Ha hadis buna işaret ediyor. İlmiyle amel etmeyen kimse ilmiyle amel etmeyen kimse fıkıh ehli değildir. O halde günümüzde Türkiye'de veya dünyanın farklı beldelerinde baştan sonra Ahmet bin Hanbel'in müsnelini ezberlemiş baştan sonra Hanefi fıkhını ezberlemiş baştan sona Arapça ilimleri bitirmiş usul, fıkh, usul fıkhı iliminde deniz derya olmuş Kur'an'ın her bir ayetini ve irabını bilen ama bununla birlikte tevhid ilmini bilmeyen kimselerin o ehli olarak isimlendirilmesi kesinlikle mümkün değildir çünkü onlar tevhid ile amel etmedikleri için onların üzerinde Allah'ın gazabı vardır Allah'ın tevhidi bilmeyen, Allah'a şirk koşan kimseler hakkında hayır dilemesi söz konusu değildir. Allah onlar hakkında hayır dilememiş, hayır dilemediği için de onların bugün zahiri itibariyle gördüğümüz kadarıyla tefakkuh, fıkıha ile tefakkuh sahibi kimseler olarak isimlendirilmesi, isimlendirilmesi değildir? Mümkün değildir. Anlaşıldı mı? Böyle kimseler ne olarak isimlendirilmez? Tefakkuh ehli olarak isimlendirilmez evet şimdi bir noktaya geleceğiz hadis devamında diyor ki Allah'ın emri gelinceye kadar bu ümmet var olacak bu ümmetin içinde bir taife var olacak ne olacak bu ümmetin içinde bir taife mutlaka olacak kimdir bu taife he ben, ben, ben. alimler oldun. nereden çıkartıyorsun bu tayfen alimler olduğunu nereden çıkartıyorsun? Hadisin başında diyor ki tamam mı zaten? Hadisin başında Allah kimin hayırını dilerse onu dinde tefakkuh sahibi, fıkıh sahibi kılar. Devamında da bu ümmetin içinde yani ümmetin içinde bir grup devamlı var olacak. E elbette bu alimler. Tayfetül Mansur'a kimmiş? Alimlermiş. Taifetül Mansur'a kendisine yardım edilen topluluk kimmiş? Alimlermiş bu bir. Hadisin Müslim'deki veçinde ise şeyde, Müslim'deki rivayetinde ise Onlar Allah'ın yolunda savaşırlar diyor. Buna göre de Taifetül Mansur'a kimmiş? Mücahitlermiş. Müslim'deki veçinde de yukatilin diyor. Yücahidun edese Tamam alimlerde cihad ediyor der. Zaman ne diyor <gülüyor> yokatilune ha orada da mücahitler. O halde doğru söz olarak şunu söylüyoruz. Hem cihad eden hem de ilmiyle amel eden alimlerde de nedir? Ya her iki grupta birbirinden farklı değildir. Her ikisi de birbirine ihtiyaç hisseder. Biri olmadan diğeri, diğeri olmadan öbürünün olması mümkün değildir. Kıvamu din, bir kitabın nehdi, o bir sayfanın Dinin ayakta durması. Yol gösteren kitap ve onu destekleyen kılıçladır. Bugün bizim ilmimizin veya Türkiye'de ilim ehli olan birçok kardeşimizin ilminin insanlara umumi manada yol gösterememesinin sebebi kılıçla o ilmin desteklenmemesidir. Buna karşılık birçok belamın, birçok sahtekarın, birçok ahlaksızın, birçok edepsizin ilim kendisine ilim ehli denmeyecek kadar aşağılık kimselerin toplumda muteber hoca görülmesi ve sözlerinin dinlenilmesinin sebebi nedir? Kılıçla desteklenmesidir. Çünkü arkalarında hükümetleri vardır. Arkalarında orduları vardır. Ondan arkalarında devletleri vardır. Polisi olan, askeri olan devlet vardır. Ve onları bizzat bu devlet desteklemektedir bu ordular desteklemektedir önlerini açmaktadır o da önünü açıyor çıkıyor işte nedir geçen bir tanesi ramazanda kurban keseceğinize diyor işçilerin maaşını artırın bu daha evladır diyor bu kadar sapkınlık yapabiliyor geçen bir tanesi hükümetin kumarı meşrulaştırmasına e kumar diyor efendim şeydir kötülükse yani insanlar da düşmanlık salıyorsa haramdır. Düşmanlık salmıyorsa haram değildir. Eğer devlet hükümet düşmanlığı engellerse haram değildir. Milli piyango haram değildir diyor. kuran ve Ali yazmış bir fakih, fıkıhçı, fıkıh ilmiyle me'mur. Fakih demeyelim. Me'mur. Bunu söyleyebiliyor. Ve insanlar da buna ne yapıyor? İtibar ediyor. Bir tanesi kalkıyor işte hayızlı kadın namaz kılabilir diyor bir tanesi Meryem Aleyhisselam hem dişi hem erkekli diyor çift cinsiyetli diyor bir tanesi çıkıyor Adem Aleyhisselam'ın da babası vardı diyor onlar bu sözleri ilim adı altında nasıl ayakta tutabiliyorlar Arkalarında asker deste var polis deste var sen ayakta tutamıyorsun bir derse başlıyorsun işte e, itikat dersine Birkaç gün sonra itikat dersine başlayacağız. Üçüncü başlayışımız olacak. Hiç tamamlayamadık. Niye? On ders yapıyorsun, tutuklanıyorsun. Cezaevine gidiyorum. Bir yıl sonra çıkıyorsun. Ne ders verdiğin adam var, ne sende onun dersini verecek bir iştah var. Anlaşıldı değil mi? Ha, O halde kılıç ile kalem birdir. Yani kılıç ile kalem birdir. Eyvahin çocuklara direnin diye kitap var. Ben tercüme ettiğim bir kitap. Orada kılıç ile kalemin münazarası olması lazım yanlış hatırlamıyorsam kılıçla kalemin nesi olması lazım münazarası onu okumanızı tavsiye ederim evet hadis neye delalet teşkil ediyor ee, bir taife olacak o taife Allah'ın emri gelinceye kadar var olacak bugün de var dün de vardı ondan önceki günlerde vardı bu taife Allah yoluna cihad eden mücahitler ve Allah'ın dinini cihadı ilmiyle destekleyen alimlerdir. bu hadisten bir nokta daha çıkıyor ilmiyle cihadı ve mücahitleri desteklemeyen onları kötüleyen onlar hakkında ileri geri konuşan tevhid ehli cihat mücahitleri kötüleyen onları tadif eden kimsenin ilmi yerin dibine geçer Allah onun ilmini yerin dibine geçir diyoruz Alim Alim mücahitten mücahit alimden Asla ama asla Fikir olarak zihin olarak Gönül olarak ayrı durmamak zorundadır İlmi kötüleyen ilmi küşümseyen ilmi kötü gören Mücahidin cihadı da Yerin dibine bassın Mücahidi kötüleyen bilmeden mücahitler hakkında konuşan onların akideleri şöyle onların ilimleri böyle diye orada burada ağzını sallayan kimselerin ilmi de yerin dibine bas. Bu ikisi mutlaka bir arada olmak zorundadır. Biri suysa biri fidandır. Su olmadan o fidan büyümez. Biri olmadan diğeri diğer olmadan birinin kesinlikle ama kesinlikle nesi? Eee bir arada kesinlikle bir arada olması birbirinden bağımsız olması düşünemez. Ben özellikle 2012 2013 yılında ee, Suriye'de büyük bir o ilk müzahere gösteriler başladığı zaman dünyanın dört bir tarafından insanların Suriye'ye gelip orada Esad rejimine karşı savaştı o dönemde. insanı yardım faaliyatında çok gittim geldim Suriye'ye. Vallahi orada alimlerin mücahitlere ne kadar saygı gösterdiğini ne kadar önemsediğini buna karşılık mücahitlerin ise koskoca komutanların koskoca lider konumundaki mücahitlerin ise alimlerin önünde böyle el pençe durduklarına defalar şahit olmuşumdur bir alim varsa mücahit komutan lider konuşamıyor konuşmuyor yani o varken ben konuşmayayım diyor o da ona o kadar saygı gösteriyor niçin ikisi birbirinden bağımsız olmaz ama bizde adam dört aylık cihada gitmiştir işte Afganistan'a Yemen'e veya işte Suriye'ye oradan laf atar ey hocalar ...orada göbek şişirmeyin... ...rahat yataklarınızda yatmayın... ...gelin Allah yolunda cihad edin... ...ya sen daha dört aydır şeyi bekliyorsun... ...ribat bekliyorsun... ...senin hoca dediğin adam 30 yıldır ribat bekliyor... 30 yıldır sabahlıyor... ...bir edebini bil, bir adabını bil... ...bizim mücahide anında ne yapar... ...alimlerin hepsini bir çizer... ...eğer onun yanında değilse... ...o işte Afganistan'da... ...ama onun alim bildiği kişi... Hollanda'daysa o işte Yemen'de onun alim bildiği kişi e, ise adam dört aylık mücahittir üç aylık mücahittir iki aylık mücahittir oradan işte rahat yatağınızda yatıyorsunuz öyle medrese kurup çocuk okutmak kolay yok şöyle rahat rahat geçen bir tanesi bana yazmış rahat rahat oturuyorsun bilmem ne filan diye tamam ya edepsizliğin anlamı yoktur bu edepsizliktir sen yapman gereken ne yap ne yapacaksın başkasını tersi de Burada ilim okuyan da bunu da şey yaptık. Ben buna da çok şahit oldum. Adam ilim okuyor ya. Alim ya. Mücahit dedin. Kim? Cahil. Yüzünden Kur'an okuyan adam. Ondan sonra verir veriştir mücahitleri. Vurducular, kırdıcılar. Bir tane bizim hoca vardı. Mücahit demez. Vurducu kırdıcı derdi. Tamam mı? Vurducular, kırdıcılar bunlar şöyle. Bunlar böyle. Bir işe yaramazlar. Elif'i görse mertek zannederler. Daha avamil okumamışlar. Daha şunu okumamışlar. Hoca bunu söyledin de ben de demiştim iyice sinirlenmiştim. İki tane hoca böyle konuşuyordu. Bunların hiçbir değeri yok. ilimleri yok. Bunlar değersiz. Vallahi dedim onlar olmasa siz aç kalırsınız demiştim ben de. O gençler olmasa siz aç kalırsınız. Bu ümmetin namusunu, şerefini, ırzını, toprağını, vatanını, bu ümmetin her türlü değerini savunan da mücahitlerdir canım yani. Mücahitler olmasa da alim yerinden devinemez yani. Ha bu ikisi ne yapacağız? İfrat ve tefrit Yani ne böyle ne böyle biz bunu yapmayacağız. Biz hem Allah yolunda onun da cihadı kalbimizde dik tutacağız. Hem de ilmi dik tutacağız. Rabbim bize neyi nasip ederse. Ama biz sonuna kadar onu yerine getireceğiz. Yerine gerçekleştireceğiz. Anlaşıldı değil mi? Anlaşıldı evet. Hadi sizin çıkan başka bir hüküm daha vardı. Neydi o? Her zaman çıkacak. Ha, Daha önce söylememiştim. Şimdi söyleyeyim. La yadurruhum men khalefahum. Onlara muhalefet edenler onlara zarar veremeyecek. Taifetül Mansur'a bile olsa muhalefet eden olacak. Hocam işte Yemen'de bir grup çıktı. Mücahit bir grup ama dünyadaki bütün herkes onlara karşı çıkıyor. Çıksın bir şeylere karşı çıkılması onun batıllığını göstermez. Taifetül Mansur'a bile olsan sana muhalefet edenler olacak. Sen mukalef edenlerin bakma amellerine bak. Amellerin Kur'an ve Sünnete uygunsa bütün dünya mukalefet etse de sen halk üzerindesindir. Amellerin Kur'an ve Sünnete uygun değilse bütün dünya seni desteklese de sen ne üzerindesin sen batıl üzerindesin. Tamam hocam işte bir görüş ortaya atıyoruz. Türkiye'de biz ne dedik işte mesela geçmiş dönemde dernek vakıf çalışmaları veya buna sığınmanın dalalet ve bidat ehli bir çalışma olduğunu söyledik biz. E hocam bunu bir sen söylüyorsun herkes ne kadar beni ilgilendirmez. Benim söylediğim Kur'an ve Sünnet'e muhalif değilse bütün cemaatler isterse dernek kalsın, isterse vakıf alsın isterse bu minvalde çalışsın ehli dalalet ve el sapıktır yok benim söylediğim Kur'an ve Sûret'e aykırıysa sıkıntı bendedir birilerinin bana mukalefet etmesi yani ben kimim ki bana muhalefet edilmeyecek tabi ki herkes bana mukalefet edecek taifetül mansura olsan Allah yolunda cihad eden ilmiyle amil alimler ve mücahitler grubu olsan sana mukalefet edenler çıkacak ama onlar hiçbir şekilde ne yapamayacak sana zarar vermeyecek buradan da bir ikinci sonuç çıkartıyoruz sen insanların sana zarar vereceği endişesine kapılma insanlar sana asla zarar veremeyecek Allah subhanahu aleyhi seni insanlardan koruyacak hatta emrullahi Allah'ın emri emir ile kastetilen burada. burada nedir evet emir ile kastetilen nedir burayı bir çözelim biz hadislerden bildiğimiz kadarıyla Kıyamet saati en şerlilerin üzerine kopacaktır. Kim üzerine kopacaktır? E bu hadiste de diyor ki kıyamet günü kadar taifetü, taifetül mansura tayfetül mansur olacak diyor. İkisini nasıl birleştireceğiz? Ha. diyor ki kıyamet ancak halkın kötüler üzerine kopacaktır. Bu kimseler cahiliye halkının daha da şerlidir. Bir şey için Allah'a dua etseler Allah dualarını kesinlikle kabul etmeyecektir. Bunu okuyunca bir başkası bu hadisi getiriyor, itiraz ediyor. Bunun üzerine Abdullah diyor ki bunun üzerine Allah kokusu mis kokusu gibi dokunuşla ipeğin yumuşaklığı gibi bir rüzgar gönderecek. Bu rüzgar kalbinde hardal tanesi kadar iman bulunan herkesin ruhunu kabz edecektir. Bundan sonra işte geriye insanların en şerileri kalacaktır ve kıyamette nedir bunların üzerine kopacaktır kıyamette bunların üzerine kopacaktır evet bu da bitti Allah'ın emriyle kastediden nedir o müminlerin ruhunu alacak rüzgarmış anlaşıldı mı biraz önce söylediğimiz Taifetül Mansur'a ilim ehlidir ve cihad ehlidir ile ilgili el Bağdadi kimde el Bağdadi'nin kitabının ismi neydi Neydi? Ve Evet diyor ki insanların nübüvvet derecesine en yakın olanları peygambere en yakın olanları alimler ve mücahitlerdir. Çünkü alimler rasullerin getirdikleri şeye insanları yönlendirirler. Bu tarafa gidin derler alimler ya gidin şunu yapın şu bidat işlemeyin şu şirkten vazgeçin. Mücahitler ise rasullerin getirdiği şey oraya cihad ederler. Cabir i̇bn Abdullah bir eline Kur'an-ı Kerim'i, bir eline kılıcı almıştır. Biz insanlara buna davet ettik. Buna gelmeyenler de bununla düzelttik demiştir. Aynı şekilde i̇bn İbn, İbn Teymi'ye rahmetullah. İki sınıf vardır ki onlar doğru olursa bütün insanlar düzelir. Onlar alimler ve yöneticilerdir demiştir. Bunun en güzel delili de bunu ezberleyeceksiniz. Hadid suresinin 25. ayetidir. Oku: "Lakat ersalna rusulena bil bayinati ve enzelna ma'ahumul kitabe vel mizan. Li yaquman nas bil qist wa enzelna lhadida feihin Ve ila ahir <gülüyor> bis rasullerimizi apaçık belgelerle ve adalet ayakta dursunlar diye kitapla ve mizanı indirdik ve demirde verdik." Allah subhanu teala adaletin ayakta kalmasını neye bağlamıştır? Kitaba ve demire bağlamıştır. Adaletin ayakta kalması, adaletin yerine getirilmesi neye bağlanmıştır? Kitaba ve demire bağlanmıştır. Bu da bitti. Bu hadisle söyleyeceğimiz bu kadar. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı arkadaşlarım. Başta söylediğim gibi şu söylediklerimizin çoğu konumuzla alakası yok. Ama benim en önem verdiğim ilim dalı fıkhul hadistir. En önemli ilim verdiğim dal nedir? Fıkhül hadis. Hadisten fıkh. Bundan dolayı önümüzdeki günlerde mesela bayramdan sonra Bülüğül Meram derslerine başlayacağız. Ne dersine başlayacağız? Ha. Biz orada bir hadisin fıkh babıyla alakasını kurduğumuz gibi o hadisin başka konularla da ilgisini kuracağız. Soru sorma adabı mesela. Soruya nasıl cevap verilir adabı? Ne yapacağız? Bunları da kuracağız. Ee, aslında fıkıh dersi öyle işlenmez ama mesela şey vardır. Ee, İbn-i Dakik el-Aid'in i̇hkam Ahkam isimli bir kitabı vardır. Bir şerhi ahkam Ahkam diye. İbn-i bu e, buhar ve Müslümin ittifak ettiği hadislerin e, bir alim toplamıştır. Onu şerh ettirir İbn-i Sanani'de şerh etmiştir. O kitapta Maliki ve Şafi fıkıh karışıktır. Hadisin fıkıh baplarıyla alakasını ortaya koyarken hadisten çıkan farklı hükümlerde ne yapar? Ortaya koyar. Ben o kitapta bunu çok hoşuma gitmişti. Yani bir hadis sokuyorsun. Hadis neyle ilgili? abdestle ilgili. Onu öğreniyorsun. Hadisin abdestle alakasını öğreniyorsun. Bir de hadisten bambaşka şeyler Bambaşka şeyler öğreniyorsun. Bambaşka şeyler öğreniyorsun. Biz Bulugul Meram dersinde bunu yapacağız. Bir de yine programımızda Cami'l-Ulum Velikem var. İbn-i Recep'ül Hanbeli'nin Cami'l-Ulum Velikem. O da müthiş bir şekilde fıkh hadis ortaya koyar. Ben fıkh hadis dediğimiz bu ilmi anlayabilmeniz adına biraz daha hem de Şeyh burada geniş tutmuş. Bu iki ne yaptık? Geniş tuttuk. Hem hadisin konumuzla alakasını ortaya koyduk hem de hadisin başka konularla alakasını ortaya koyduk. Ama bir kitap yazarken bu çok hoş olmaz. Mesela bir kitap yazıyorsun. Neyi anlatacaksın? Zikrin faziletini. Onunla ilgili hadisi getirdim. Başka konulara gidersen ne olur? Zihin dağılır. Peki olmaz. Evet. Şimdi üçüncü delil. İlmin faziletine dair üçüncü delil. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Şunun çok faziletli olduğunu biliyoruz. Bunun çok faziletli olduğuna dair bana bakın bana bakın siz bakmayın onları evde bakacaksınız ilmin ilmin demeyin şunun çok faziletli olduğuna dair elimizde bilgi var neymiş bu çok faziletliymiş öyle mi öyle biz neyi araştırıyoruz şu faziletli mi değil mi bunu araştırıyoruz neyi araştırıyoruz biz şunun faziletini bir delil bulduk bu bunun mesabesindedir bununla bu aynıdır otomatikman bu ne olmuş oldu ...faziletli olmuş oldu öyle değil mi? Allah'ın şeridi değil mi? Mesela biz bunun faziletli olduğunu biliyoruz. Ama bunun faziletli mi değil mi olduğuna dair araştırma yapıyoruz. Araştırdık bir öğrendik ki... ...bu bunun mesabesinde bununla aynı ayarda. Bu neyse bu da bu. Ha o zaman bu da faziletlidir. Biz biliyoruz ki Allah yolunda cihat en faziletli amellerdendir. Biz biliyoruz ki cihat İslam'ın zirvesidir... Biz biliyoruz ki mücahitler Allah'ın özel ve seçim kullarıdır. Biz biliyoruz ki Allah yolunda bir gün veya bir gece cihad etmek bin yıllık ibadetten daha hayırlıdır. Biz biliyoruz ki sınırda cihad eden, sınırda nöbet tutan iki göze ateş dokunmaz. Biz biliyoruz ki Allah yolunda öldürürler, ölü değildir, diridir ve bizzat Allah ve Teala tarafından rızıklandırılmaktadır. Biz biliyoruz ki kıyamet gününde insanların hiçbiri tekrar dünyaya dönmek istemeyecektir. Ama şehit dünyaya dönmek, tekrar şehit olmak, tekrar dünyaya dönmek, tekrar şehit olmak, tekrar dünyaya dönmek, tekrar şehit olmayı isteyecektir. Allah yolunda cihat, Allah yolunda kaza, Allah yolunda şehadet bu kadar ama bu kadar değerli bir ameldir. Öğrendik mi bunun hükmünü, faziletini öğrendik. Okuyoruz. Kim şu mescidime geldi. Lem yati illa li ev yuallemuhu. O kimse öğrenmek ve öğretmekten başka amacı olmaksızın sadece şu mescide geldi. Amacınız öğrenmek veya öğretmek. Siz bugün geldiniz mi mescide? Geldiniz. Resulullah benim mescidim diyor da burada benim mescidimle kastedilen Allah'ın vahhin öğretildiği bütün mescidlerdir Bugün siz mescide geldiniz. Öğrenmek için. Ben de öğretmek için geldim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den güzel bir müjde dinleyelim. Kalplerimiz biraz ne yapsın? Yatışsın inşallah. فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْمُجَاهِدِ فِي fi اللّٰهِ İşte onlar Allah yolunda cihad eden mücahit mesabesindedir. Elhamdülillah rabbil Alemin. Onlar Allah yolunda cihad eden mücahit mesabesindedir. Bak bunun da hükmünü bulduk. Bunun da fazileti bulduk. Bu hadis diyoruz ki ilmin, alimin, ilmin cihat, alimin mücahit mesabesinde olması ilmin ve alimin fazileti içindedir yeterlidir diyor. i̇bn Abdilber diyor ki ilim yolunda Ebu Darda'dan kast ediyor. i̇bn Abdilber kimdi? i̇bn Abdilber. Bunları ezberleyeceksiniz. Kimdi i̇bn Abdilber? Kimdi i̇bn Abdilber? Abdilber. Bunu üçüncü defa söylüyorum. Üçüncü defa biliyor bilemiyorsun Söyle. İmam Malik'in talebesi de Yine geçen seferde sen bilmiştin. Ne yazmıştı? Evet. muvattaya Şerh yazmıştı. İsmi neydi? istiskar Bunları bileceksiniz. Alimleri tanıyacaksınız. Hangi mezhebe tabi olduklarını bileceksiniz. Ölüm yıllarını yaşadıkları dönemleri bileceksiniz. Eserlerini bileceksiniz. Eserlerini tanıyacaksınız. Bakış açılarını, fıkırlarını tanıyacaksınız. Daha ismini zor öğretiyoruz size. Bunları nasıl öğreteceğiz? İkinci Süleyman. Evet. İbn Abdülber Ebub Darda'dan naklediyor. Ee, e, e, neydi? E, İbn Abdülber'in de şeyle ilgili kitabı vardı. Şimdi şey yapın. Derste sonra vereyim tamam mı? Bir tane vereyim bundan. Camiu Beyani'l-ilm. Abdülber'in kitabı unutturmayın. Geçinde vereceğim dedim vermedim değil mi? Evde yok. Camiu beyanil ilim diye kitabı vardır ilimle ilgili her şey vardır oradan naklediyor Ebu Derda'dan sahabeden naklediyor ilim yolunda gidip gelen mesela birisi size dedi ki siz burada oturmuşsunuz karnınızı dövürsünüz kardeşim gelin Allah yolunda cihad edin sizin yaptığınız cihat değildir dedi ilim yolunda gidip gelen kimseyi cihad eden kimse olarak görmeyenin aklı noksandır kim ki sizin bu ilim tahsil gayretlerinizi cihat görmüyorsa onun aklını olsandır. Evet. <gülüyor> İbn-i İmam Tirmizi'nin Enes bin Malik'ten şu hadisi rivayet ettiğini naklederdi. Miftavda hadislerden de. Men karece fî talebil ilmi fe ve fî sebeylillah hatta yer kim? ilim talebi için. Yola çıktı eve dönünceye kadar o kişi nedir? Allah yolunda cihat etmektedir. Allah yolunda cihat etmektedir. Bundan dolayı diyoruz ki diyor Şey Abdur bin Abdülaziz, Allah cihat iki türlüdür. Bir el ile yapılan cihat, bir de dil ile yapılan cihattır. Fe la tud'il kâfirin ve cahittum kebira ve Onlarla cihat et. Bir ...damir nereye gidiyor? Onunla. Ne ile? Kur'an. Kur'anla cihat et. Kur'anla cihat nasıl olur? Savaşta mı olur? Yani Kur'anla nasıl cihat edeceksin? Tebliğ ve davetiyle. Bak Allah Kur'an'ı tebliğ ve daveti e, ne olarak isimlendirdi? Cihad olarak isimlendirdi. Allah tebliğ ve daveti ne yaptı? Cihad olarak isimlendirdi. Ya Nabi, nebi Cahidil kuffara vel munafiqin Ey nebi mücahit, e, münafıklara karşı da kafirlere karşı da cihad et. Münafıklara karşı delil getirmek suretiyle cihad et. Kafirlere karşı da Elinle ne yap? Cihadet, Bunların hepsi cihadın ilimle de olduğunu, ilim yolunda gidip gelmenin de cihad olduğunu, ilimle amel etmenin, ilmi tebliğ etmenin de büyük bir cihad olduğunu ortaya koymaktadır. Bundan dolayı ilim, mücahit ve ilim cihad mesabesinde alimler mücahit mesabesindedir. Ve son bir hadis okuyacağız. Dördüncü hadisimiz. Bu hadiste oldukça güzel bir hadis. مَنْ سَلَكَ bu fi kim bir yola koyuldu siz yaklaşık bir aydır bir yola koyuldunuz ticarethane mi açtın sen hayır evlilik yoluna mı koyuldun hayır inşaat mı yapıyorsun hayır ee, ticaretle mi meşgulsün hayır ee, peki sizin koyulduğunuz yol ne bu fi ilma onda ilim talep ediliyor evet sizin koyulduğunuz yol bu bak ne kadar güzel bir ans gelecek Allah o yolu onu cennete giden bir yol olacaktır inşallah ne kadar güzel değil mi ilim için sadece bu yetmez mi bütün faziletleri geçin ilim talebine başladınız bu yol sizin için ne olacak cennet yolu bitti bu hadisi fazla üzerinde durmayacağım yani hadis o kadar güzel ki hadisin o güzel lafızlarını kendi lafızlarımın gölgesi altına ne yapmayın bırakmayın Vernin Malaikete, la Tadgu Ajnihat Talib Melekler ilim talebesinden razı oldukları için ne yaparlar? Kanatlarını ilim talebesinin önünde yerler. İnşallah şu an mescidimizde her tarafta burada bizim görmediğimiz melekler. Sizin karşınızda talebelerin karşısında ne yapmışlar? Eğilmişler. Onlara mağfiret ve istiğfarda bulunuyorlardır. Çünkü Allah Subhanehu ve Teala Adem Aleyhisselam yarattığında onları bu şekilde terbiye etti. Allah Subhanehu ve Teala Adem Aleyhisselam'ı yarattığında ne yaptı? Onları bu şekilde terbiye etti. Evet. Ve innehu durum şudur ki Le-yestar-ı firuh lil-alimi vel Gökde ve yerde ne varsa alime istiğfar eder. Gökte ve yerde kim ve ne varsa alime istiğfar eder. Yani melek, e, kuşlar Allahım bu alimin bağışla diye e, dua ediyor Allah'a. Haşerat Allahım bu alime bağışla, onun günahlarını bağışla diye ne yapıyor? Dua ediyor Allah'a. Hatta <gülüyor> hatta piyadan filme ta ki denizdeki balıklar bile Allah'ım bu gençleri bu talebeleri bağışla onların günahlarını bağışla diye ne yapıyor Allah'ın izlesin için dua ediyorlar ve fadlul alime alel abidi alimin abide fazileti ke fadlil kameri ala sairil kevakibi ayın diğer yıldızlara fazileti gibidir ay çıktı mı hepsi kaybolur alim geldi mi her şey kaybolur gider innel ulema'u kim Alimler var ya alimler onlar nebilerin varisleridir. Çünkü nebiler sadaka bırakmaz, mal bırakmaz. Ne bıraktı? İlim bıraktı. Onu alanda onun varisidir. Ve lem dinaran ve Nebiler bunlar bırakmaz. Dinar, dirhem bırakmaz. Ve inna ma ilim. onlar ilim bırakır. Fe men akhazahu Kim onu alırsa büyük bir nasip elde etmiş olur ilmin faziletiyle ilgili sünnetten delillerde bunlar dördüncü hadis bitirdik inşallah başka hadislerde okuyacağız zamanla inşallah pek bu kadar yeter uzadı biraz ve ahiru darvane elhamdülillah rabbil alamin şahadet ile getirilir